Emanetlere riayet edelim, ahde vefa gösterelim. Allah Teala'nın insan ruhuna bağışlamış olduğu sağlam iç organ ve azalar, kalbine bağışlamış olduğu iman ve İslam yani Müslümanlık ve Allah Teala'nın insanlara vermiş olduğu bedeni güç, ilim, riyaset, servet birer emanettirler. Tevhid ve iman, küfür, her türlü nifak, riya, ücub, eşittir kendini beğenmek, haset, kibirlilik gibi fitnelerden kalbin temizlenmesini gerektirir. Ayet-i kerimede, وَلَكِنْ يُعَاقِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ Fakat Allah kalplerinizin kazanmış olduğu şeylerle sizi muahaze ediyor. El-Bakara suresi, Ayet 225 buyurulmaktadır. Hadisi şerifte Hasbumri min'işerr illamen asamahullahu en yushira'n nasu ileh Allah'ın kendisini koruduğu müstesna şer olarak kişiye dininde yahut dünyasında insanların kendisine parmakla işaret etmeleri yeter. Gerçekte Allah suretinize bakmaz. Ancak kalbinize ve amellerinize bakar. Yine bir hadisi i şerifte: İnna Allaha la yanzuru ila suvarikum ve ila amvalikum. Walakin inma yanzuru ila kulubikum ve amalikum. Gerçekte Allah sizin suretinize bakmaz. Mallarınıza da bakmaz. Lakin kalplerinize ve amellerinize bakar buyurulmuştur. Yani Allah-u Teala her türlü manevi hastalıklardan arınan, içinde ayet ve sünnete tam muafık iman, ihlas, güzel niyet, hayırlı vefa edelim, melekeler bulunan kalbinize bakar, eşittir, değer verir. Bir de her türlü yasaklardan sakınan, taat ve ibadetle çalışan azalarınızın yaptıkları şer'i şerifiye muafık amelinize bakar, eşittir kabul eder. O halde mümin kalbini ve azalarını korumakla mükelleftir. Hadisi şerifte Tuhradul fitenu alel kulubikel hasir udan udan. Faiyyu kalbin ushribaha nukted fihi nukte tun وَيُقَالُ بِقَلْبَيْنِ أنْكَرَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ حَتَّى يَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ أَبْيَدُ مِثْلُ الصَّفَا فَلَا تَضُرُّهَا فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَالْآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًا كَالْكُوزِ مُجْخِيًّا لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا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 kalpte kapkara siyah lekeler hasıl olur. Herhangi bir kalp ki kendisine sızıp nem veren o lekeleri inkar ederse, onda da bembeyaz suret hasıl olur. Bu itibarla biri bembeyaz, parlak, öbürü kapkara olmak üzere, insan iki kalp üzerindedir. A. Biri parlayan mermer taşı gibi bembeyaz,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 eşittir dinin tanıdığı hak ve gerçeği tanır ne de dinin inkar ettiği bir münkeri inkar edip bırakır buyurulmaktadır. İş böyle olunca mümin her şeyden evvel küfür ve nifaktan kaynaklanan cimrilikten, tuluvu emel yani uzun plan kurmaktan, şehvani duygular yani her türlü fuhuştan, hırs ve hasetten, Hiyanet ve bozuk niyetlerden kalbini temizlemelidir. Kalbin temizlenmesi de, kulağı harama dinlemekten, gözü harama bakmaktan, dili türlü yalan, iftira ve dedikoddan, eli haksız dövmekten, hırsızlık ve gaz gibi şeylerden sakındırmaya ve böylece kulağı hikmetli sözleri ve Kur'an'ı ihtiyaç kadar mübah dünyevi hadiseleri dinlemekte, gözü Kur'an okumakta, mübah yollarda ibret verici suretlere bakmakta, işini takip etmekte, dili doğru söz söylemekte, eli elle yapılabilecek hayırlı işler ve helal kazançta kullanmakta çalıştırmaya bağlıdır. Demek mücerret Kalbin temizdir sözü gereksizdir. Ayetik erime de. ولا تكف ما ليس لك به كل أولئك كان عنهم مسؤول ولا في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض تبلغ الجبال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. Hakkında. Kesin bir bilgi hasıl olmayan itikat ve fikirlerin peşine düşme. Çünkü şüphesiz kulak, göz ve kalp hepsi bunlardan her biri yaptıklarından sorumludurlar. Yeryüzünde kendini beğenip vebürlenerek dolaşma. Çünkü sen ne yeri yaratabilir ne de dağlarla ululuk yarışına girebilirsin. Bütün bunlar kötü ve Rabbinin nezdinde sevimsizdir el İsra suresi ayet 36 37 38 buyrulmaktadır. Yani gıybetin, başı boş ve müstehcen sözlerin, buftanın çalgı aletlerinin dinlenilmesi zulümdür. Kulağını bundan sakındır. Kur'an'ın ibret verici günlük hadiselerin, hikmetli söz ve ilimlerin, vazlerin, nasihatlerin, marufun Hülasa, hak ve gerçek sözün dinlenilmesi adalettir. Kulağını bunlarda çalıştır. Şehvani duyguları tahrik eden şeylere, dünya işlerinde kendinden daha zenginlere, dini işlerde kendinden daha aşağı olanlara bakılması zulümdür. Gözünü bundan sakındır. Kur'an'a, ilmi yazılara, İlmiyle amel eden alim ve salihlerin yüzüne, Allah Teala'nın varlığına ve tevhidine delalet eden, dört fasılda gelip giden Allah Teala'nın rahmetinin eserlerine, dünya işlerinde kendinden daha aşağı olanlara, dini işlerde kendinden daha yukarı olanlara bakılması adalettir, gözünü bunlarda çalıştır. Böylece haram şeylere elin uzatılması zulümdür. Bundan elini sakındır. Geçimin temin edilmesinde, sadaka verilmesinde, dövmeye muhtedir olunduğu yerlerde, dövmekten çekinilmesinde, başkasına yardım edilmesinde, hulasa, hayırlı şeylerde elin çalıştırılması adalettir. Elini bunlarda çalıştır. Kulak, göz... Dil ve el zulümden sakındırılmazsa adaletle çalıştırılmazsa işitilen görülen değilen her şeyin sureti hafızada çizilir. Ve tedricen hasırın içine sızılan su hasırın direzilerini siyahlaştırıp çürüttüğü gibi hafızada çizilen suretlerin kalbe aksetmesi sebebiyle hayrı arzulayan sinir sistemi siyahlaşır bozulur demektir o zaman haya eminlik, sıdk, ihlas zedelenmiş olur derken kul Allah Teala'ya iman etmesi ve ameliyle verdiği güveni yani ahdini bozmuş olur ayeti kerimede ve evfû bil ahdi innal ahde kâne mes'ûle ahitlerinizi eşittir sözleşmelerinizi yerine getirin gerçekte sözleşmeler sorulmaktadır buyrulmuştur. El İsra Suresi ayet 34 Yani iman ve İslam'la Rabbinizle kendilerine bağlı kalmakta hükümdar ve ilmiyle amel eden salih alimlerle ve her insanla yapmış olduğunuz sözleşmeler üzerinde sebat edin. İster insanla Rabbi arasında olsun ister insanların kendi aralarında olsun iyilerle Kötülerle yapılan bütün ahit eşittir, anlaşma ve sözleşmelerin yerine getirilmesi farzdır. Sızılan sudan hasır ve bütün sergilerin direzileri çürüdüğü zaman sergiler yaramaz hale geldiği gibi geniş manasıyla ahitlerin bozulması anında da sair ameller yararsız hale gelir. Bundan böyle Allah-u Teala Allah-u Teala ile yapmış olduğunuz ahitleriniz eşittir. Sözleşmeleriniz sebebiyle kendi aranızda yapmış olduğunuz ahitleri ifa edin buyurmuştur. en suresi ayet 91 Yani iman etmekle Allah'a vermiş olduğunuz ve Allah-u Teala'nın vadi şerifinden Aldığınız güvende sebat edin, güveni bozmayın. Zayıf akıllı bir kadın, eline geçirmiş olduğu iplerle gah çorap, gah hırka, kazak örüp bitirdikten sonra tekrar ipin ucundan tutarak çözdüğü gibi. Gaflete düşen insan da iman ve İslam'la Allah Teala'ya güven vererek ve Allah Teala'nın vadi şerifinden güven alarak ahitleşir salih amel işler, namaz kılar, oruç tutar, hacca gider, sonra ne bakarsın, fırsat aldıkça, gıybet dinleyip gıybet yapmakla, müstehcen söz dinleyip söylemekle, yalan etmekle, çalmakla, gasp etmekle, alışverişe hile katmakla, inşa ettiği kocaman bir İslam binasını yıkar, enkaz haline getirir, bundan sakındırarak, Allah Teala, وَلَا تَكُونُوا كَلَّتِي İpini sağlamca büküp ördükten sonra çözüp bozan kadın gibi olmayın. Ennal suresi ayet 92 ve La يَنَالُ أَحْدِ الظَّالِمِينَ Vad etmiş olduğum rahmetim zalimlere ulaşmaz diye buyurmuştur. El-Bakara suresi ayet 124 bir gün ihtiyar bir kadın Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelmiş. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona fevkalade ikramda bulunmuş, ashabın kendilerine baktıklarını müşahede edince, <gülüyor> Gerçekte bu bayan Hadice zamanında ara sıra bize geliyordu güzel ahit imandandır diye buyurmuştur. Yani önceden kurulan dostlukta sebat etmek, dostluğun hakkını korumak, dosta hürmet göstermek imandandır. Yine hadis-i şerifte, <gülüyor> <gülüyor> Güven verip zimmet altına giren bir kafiri öldüren bir kimsenin, kıldığı farzının ek sevaplarını ve nafilesinin müsbütün sevabını allah Teala kabul etmez buyrulmaktadır. Vergisini vermekle güven altına girip güven alan zimmi bir kafir hakkında durum böyle ise Müslüman bir kimseye zulmedenin halini düşünelim. Emanetlere riayet, ahitlere vefa göstermekle Müminin her zaman güzel ahlaka bürünmesi ve peygamber yolundan ayrılmaması gerekir. Ta ki peygamberin korumuş olduğu Müslümanların halkası içerisinde bulunmakla hayra anahtar olsun. Şerlilerden ayrılsın, şerre anahtar olmasın. Hadisi şerifte: İnne ehabbakum ileyye ve akrabakum min yevmil kıyameti ahasenkum ehlaken. وَإِنَّ <gülüyor> Gerçekte kıyamet gününde bana en sevimliniz ve bana en yakınınız ahlakça en güzelinizdir. Ve gerçekte bana en boğuzlunuz ve benden en uzağınız ahlakça en kötü olanınızdır. Haklı haksız çok konuşan, kibirli kibirli söz söyleyen ve sözlerini süsleyerek köşeleyendir buyurulmaktadır. Yine hadisi şerifte İnne minennâsi nâsen mefâtiha lil hayri meghâlîka lil şerri ve inne minennâsi nâsen mefâtiha lil şerri meghâlîka lil hayri fetûbâ limen ce'alallâhu mefâtiha lil hayri alâ yedeyhi ve veylûn لِمَنْ Allahu اللّٰهُ مَفَاتِحَ Gerçekte insanlardan bazıları hayır için açıcı anahtardırlar. Şer için de kilittirler. Gerçekte insanlardan bazıları da şer için açıcı anahtardırlar. Hayır için de kilittirler. Allah Teala kendisini hayırlı yarattığı halde hayrı açan anahtarları elleri üzerine koyduğu kimselere müjdeler olsun allah Teala kendisini şerli yarattığı halde şeri açan anahtarları elleri üzerine koyduğu kimselere de şiddetli azaplar eşittir. Hasret ve pişmanlık olsun buyurulmaktadır. Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente khalakteni ve ana abduke ve ana ala ahdike ve wa va'dike me isteta'tum. E'udhu bike min şerri Ebu ve ebu bi zenbi faghfirli fe innehu la yaghfiru illa sen rabbimsin senden başka sevgisinden veyahut korkusundan kendisine tapılan hiçbir ilah eşittir mabut yoktur beni yarattın ben de senin kulunum Gücüm yettiği kadar ahdinde eşittir iman etmekle sana vermiş olduğum ve vaadinden almış olduğum güvenle yapmış olduğum sözleşmede sebat etmek değil. Ve bana yapmış olduğun üzerinde üzerindeyim. Eşittir ibadet ve taatimin mukabilinde vereceğin sevabı umarım. İşlediğim fenalıktan sana sığınırım. Senin benim, Benim üzerimdeki üzerindeki nimetlerini itiraf eder, eder şükrederim. şükrederim. Suç ve hatalarımı şükrederim. ikrar ederim. Öyleyse, Öyleyse beni mağfiretinden ört. ört. Çünkü, çünkü senden, senden başka, başka günahları örten yoktur. yoktur.